Tören gününün akşamı büyük bir yemek verildi. Yemekte papaz efendi de vardı. Hepsi coştular. Yemek bitip de sıra likörlere gelince Bay Hume, İyi İnsanların Tanrısı adlı şarkıyı söyledi. Bay Leon bir barkarol, çocuğun vaftiz annesi olan yaşlı bayan Bovary, imparatorluk zamanından kalma bir romans söylediler. Büyük baba Bay Bovari de çocuğunuzu getirin bakayım dedi. E sonra onu yüksekten başının üzerine döktüğü bir kadeh şampayayla vahdiz etmeye başladı. Dinsel bir törenle böyle alay edilmesi, Raip Bonisyon'u kızdırdı. Büyük baba Bay Bovari buna Tanrıların Savaşı'ndan bir parçayı okuyarak yanıt verdi Bunun üzerine papaz gitmeye kalktı. Hanımlar yalvarıp yakarıyorlardı. Bay Hume araya girdi. Sonunda papazı yine yerine oturtabildiler. Adam da yarısını içmiş olduğu kahvesini tabağa dökerek sakin sakin içmeye devam etti. Büyük baba Bay Bovary Yonville'de bir ay daha kaldı. Sabahları alanda piposunu içerken başına giydiği Gümüş sırmalı bir polis başlığı ile kasaba halkının gözlerini kamaştırıyordu. Sonra çok rakı içmeyi de huy edinmiş olduğundan çoğu zaman hizmetçiyi Lyon Dorhan'la göndererek bir şişe rakı aldırtıyor. Bunun parası da oğlunun hesabına yazılıyordu. Ayrıca boyun atkıları güzel koksun diye gelinin ne kadar kolonyası varsa hepsini kullandı. Gelin de onunla birlikte olmaktan hoşlanmıyor değildi. Kaynata dünyanın her yanını dolaşmıştı. Berlin'den, Viyana'dan, Strasbourg'dan, subaylık yaptığı zamanlardan metres tuttuğu kadınlar bulunduğu büyük şölenlerden söz ediyordu. Sonra nazikleşiyor, üstelik bazen merdivende ya da bahçede kolunu gelininin beline doluyor... Sonra oğluna şal ayağını denk al diye sesleniyordu. Bunun üzerine yaşlı bayan Bovary oğlunun mutluluğundan yana tasalanmaya başladı. Kocasının zamanla genç kadının düşünceleri üzerinde ahlaka aykırı bir etkide bulunmasından korktuğu için yola çıkmak üzere acele etti. Daha ciddi kaygıları vardı belki de. Kocası Bovary hiçbir şeye saygı göstermeyen bir adamdı çünkü. Emma kızını emzirsin diye marangozun karısına vermişti. Günün birinde birdenbire çocuğu görmek hevesine kapıldı. Loğusalığının kırkı çıktı mı çıkmadı mı diye aldırmaksızın Rolley'nin evini tuttu. Bu ev köyün ta bitiminde Bayırın alt başında anayolla çayırların arasındaydı. Vakit öğlendi. Evlerin panjurları kapalıydı. Mavi göğün sert ışığı altında parıldayan arduaz damların tepelerinden kıvılcımlar saçılıyordu sanki. Ağır bir rüzgar esiyordu. Emma yürürken kendini bitkin hissediyordu. Kaldırımın taşları ayaklarını acıtıyordu. Bir ara eve mi dönsem yoksa bir yere girip otursam mı diye düşündü. O sırada komşu kapıların birinden dışarıya Bay Leon çıktı. Koltuğunun altında bir tomar kağıt vardı. Gelip genç kadını selamladı. Sonra da Bay Leroy'un dükkanının önünde ileriye doğru çıkıp kurşuni tentenin altına girerek gölgede durdu. Emma Bovary e, çocuğu görmeye gidiyordum da dedi ama şimdiden yoruldum bile. Leon eğer diye söze başladı ama ardını getirmeye cesaret edemedi. Genç kadın bir yerde işiniz mi var diye sordu. Noter katibi hayır deyince öyleyse benimle gelin ne olur dedi. Daha o akşam haber her yana yayıldı belediye başkanının karısı bayan Tuvaşe hizmetçisinin önünde bu bayan Bovari'nin adı kötüye çıkacak dedi Sütnin'in evine ulaşmak için sokağa geçtikten sonra sanki mezarlığa gidilecekmiş gibi sola sapmak iki yanında kına çiçekleri bitmiş dar bir yoldan geçerek küçük kulübeler avlular arasında ilerlemek gerekiyordu kınalar çiçek açmıştı Fundalıklardan fışkıran tavşan otları, yaban gülleri, ısırganlar, böyütlenler de çiçeklenmişlerdi. Çitlerin deliklerinden bakılınca, viran evlerin bahçelerinde, gübre yığınlarının üzerinde birkaç domuz yavrusu, boyunlarında yularıyla boynuzlarını ağaçların gövdelerine sürten inekler görünüyordu. İkisi de yan yana, Ağır ağır yürüyorlardı. Genç kadın delikanlıya yaslanıyor, o da adımlarını Emma'ya uydurarak hızlı gitmekten kaçınıyordu. Önleri sıra bir yığın sinek sıcak havada vızıldayarak uçuşuyordu. Yaşlı bir ceviz ağacının gölgelediği evi tanıdılar. Ev basıktı, kararmış kiremitlerle kaplıydı tavan arasındaki küçük pencerenin önünde dışarıya bir kangal soğan asılmıştı. Dikenli çete dayanmış çalı çırpı yığınları, grup grup dikilmiş marullarla lavanta çiçeklerini, hereklere tırmanan çiçeklenmiş nohutları çevreliyordu. Çirkef suları otların üzerine yayılarak akıyordu. Etrafta ne neydiği belirsiz çorap gibi Kırmızı bezden entari gibi eski püskü bir takım giyim eşyası vardı. Ayrıca kalın bezden kocaman bir örtü çitin üzerine uzunlamasına yayılmıştı. Kapının gürültüsünü duyunca sütnüne göründü. Kucağında meme emen bir çocuk vardı. Diğer eliyle de yüzü sıraca yaralarıyla kaplı, cılız biçare bir çocuğu tutmuş çekiyordu. Bu çocukcağız Ruan'da bir tuhafiyecinin oğluydu. Ana babası kendi alışverişleriyle pek meşgul olduğundan çocuğu köye bırakmışlardı. Sütnüne buyurun dedi, e, sizin çocuk içeride uyuyor. Bahçeden hemen odaya giriliyordu. Evin tek odası da buydu. Dip tarafta duvarın kenarında örtüsüz geniş bir kalvola vardı. Hamur teknesi pencerenin önünde duruyordu. Pencerenin kırık camı mavi kağıt yapıştırılarak onarılmıştı. Kapının arkasındaki köşede musluk taşının altına parlak çivili postallar yerleştirilmişti. Bunların yanında içi yağ dolu, ağzında da bir tüy bulunan bir şişe duruyordu. Ocağın tozlu rafı üzerinde tüfek çakmakları, Mum parçaları, kav kırıntıları arasında Matthew Linsberg yıllığı sürünüyordu. Evdeki gereksiz şeylerin sonuncusu da ünü simgeleyen bir kadın resmiydi. Bu bir lavanta reklamından kesilmiş olacaktı. Duvara 6 tane kundura çivisiyle tutturulmuştu. Resimdeki kadın da elindeki borulara üflüyordu. Emma'nın çocuğu yerde, sepet bir beşikte uyuyordu. Genç kadın çocuğu üzerindeki Battaniye ile birlikte aldı, hafif hafif sallayarak ninni söylemeye başladı. Leon odada dolaşıyordu. Şık giyinmiş bu güzel hanımı bütün bu acı yoksulluğun ortasında görmek acayip bir şey gibi geliyordu. Bayan Bovary kızardı. Leon bakışlarıyla Belki bir saygısızlık yapmış olacağını düşünerek başka yana döndü. Genç kadın da işlemeli yakasının üzerine kusan çocuğu yine beşiğine yatırdı. Sütnüne hemen koşup yakayı sildi. E, leke yapmaz, merak etmeyin diyordu. Bana daha neler yapıyor bilseniz diye ekledi. İşim gücüm onu yıkayıp temizlemek. Bari bakkal kamyoya tembih edin de ''Gerektikçe biraz sabun versin bana. Böylesi daha iyi olur. E ben de sizi rahatsız etmem.'' ''Emma peki peki. Hadi hoşça kal role ana.'' dedi. Kadın eşiği ayaklarına silip dışarıya çıktı. Kadıncağız da avlunun sonuna kadar onu geçirdi. Biri yandan geceleri uyanmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu anlatıyordu. ''Bazen öyle yoruluyorum ki iskemlenin üzerinde uyuyakalıyorum.'' diyordu. ''Onun için bana hiç olmazsa bir libre çekilmiş kahve verirseniz fena olmaz. Bir ay kadar gider bu bana. E, sabahları sütle içerim.'' Emma Bovary süt teşekkürlerini dinledikten sonra dışarıya çıktı. Dar yolda birkaç adım ilerlemişti ki ayak sesleri duyarak başını çevirdi... Gelen yine sütnüneydi. Ne var? Köylü onu arkasına çekti... ...kocasından söz etmeye başladı. Zavallı... ...bir mesleği... ...bir de yüzbaşının yılda verdiği... ...altı frankla diyordu. Emma daha çabuk söyle dedi. Sütnüney her sözün arasında... ...içini çekerek devam etti. "E Benim tek başıma kahve içtiğimi görürse... ...üzülür diye korkuyorum... E, bilinir ya erkekler, emma kahve vereceğim dedim ya sana dedi. Vereceğim işte, sıkmaya başladın artık. E, evet ama hanımcığım, aldığı yaralar yüzünden bazen dehşetli göğsü tutuluyor. Elmaş arabı beni zayıf düşürüyor diyor üstelik. Ne istiyorsan çabuk söyle role ana. Kadın yerlere kadar eğilerek vallahi, ''Fazla şey mi istiyorum bilmem ki'' dedi. Bir kez daha eğildi. Canınızın istediği zaman e, yalvaran gözlerle bakıyordu. Sonunda da baklayı ağzından çıkardı. E, ''Şöyle e, küçük bir şişe rakı gönderseniz'' diyordum yani. E, ''Çocuğunuzun tabanlarını da ovardım hem bununla. Zavallının tabanları dil gibi yumuşacık.''